Elhamdülillah ve salat ve selamü alayhi ve ala alayhi ve sahbihi alayhi wa ba'd. Bugün tarih 3 uh, April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 geçmişte ve günümüzdeki bazı fırkaların itikatları, inançları hakkında olacak inşallah. teala. Bundan dolayı Allahu Teala'dan yardım dileyerek diyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in hadisinde Muad ibn Cebel Diyor ki, Kuntu radifen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ala himarin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber ile bir eşek üzerindeydim. Ve peygamberin arkasındaydım. Ve bana dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Muaz, ey Muaz, "Atedri ma hakkullahi alel ibad ve hakkul ibadi alellâh.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 ölühiiye, robubiye ve isme ve sıfat. Bazı alimler diyor ki tevhid iki kısım: tevhid marife ve isbât ve tevhidul ul ve qast Marife ve isbat tevhidi, bu da bilme bilmek tevhidi, ispat etme tevhidi. Yani robubiyet tevhidi ve Esma ve sıfat bu bunun altına giriyor.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 evliyalara salih insanlara ibadet ediyordu ve genellikle salih insanlara ibadet ediyorlardı. Ulai'ka'l-dedin yebtegun ulai'ka'l-dedin yed'un ila yebtegun ila rabbihimül vesilete eyhum akrab Onlar ulai'ka'l-dedin yed'un yebtegun ila rabbihimül vesilete eyhum akrab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 Bundan dolayı Allah diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَن۪ي فَاِنِّي قَر۪يبٌ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّا۪ي Kullarım benden soracak olurlarsa ben onlara yakınım onların dualarını kabul ederim. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُون۪ي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz der ki اُدْعُون۪ي ancak ve ancak bana dua edin, bana ibadet edin benden yardım dileyin bana dua edin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 bazı insanları affetmesi için bir aracı gelir ve onun kalbini yumuşatır. Der ki bu kişi böyle miskin şöyle şöyle lütfen bunu affederdiği kalbini yumuşatır. Fakat Allahu Teala hakkında bu şüphesiz ki geçerli değildir. Allahu Teala bundan münezzehtir. Kimse Allahu Teala'yı yumuşatmaya yumuşatamaz. Çünkü Allahu Teala istediğini affeder affetmesi için illa birisi yalvarması gerek değil. Bilakis sen Allahu Teala yeter ki dua et ki allah Teala duanı kabul etsin. Bilakis hadis de geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah kendisine dua etmeyene buğz eder. Kızar. Ve mutevatir hadiste de olduğu gibi Allahu Teala dünyanın semasına iner.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 Ama maalesef tarikatçıların hepsi bu zamandaki tasavvufçuların istisnasız hepsi bu saydığım iki kitabı kaynak kitap olarak görürler. Ve İbni Arabi'ye Şeyhül Ekber en büyük şeyh lakabı verirler. Ve Allah'tan başkasına onlara ibadet ederler. Ne sallallahu ala afiyyete ve selama. Aleykullihal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 ve diyor ki Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulen biz bütün ümmetlere peygamber gönderdik niye en ibudullah ve stenibut tagut ancak Allah'a ibadet etmelerine davet için ve tağuttan da uzak durmak için ve bütün peygamberler Salih Şuayb Nuh hepsi demiş ki ya kovum ya Allah, malakum min ilahin ghrur. Ey kovumim, ancak Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadet edileceği edilen yoktur. Di, e, davet etmişlerdir. Baktığınız zaman bunlar dememişler, ey kovumim Allah'a inanın, Allah var olduğuna inanın. Ya böyle dememişler. Çünkü onlar bu Allah'ın var olduğuna zaten inanıyordu. Ya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 allah Teala o kişiyi cennete sokacaktır. Allah kendisi üzerine bunu vaat etmiştir. İkinci fazileti, her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse, cehennem ateşi o kişiye haram olmuştur. Zira, İtman İbni Malik'in hadisinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ''Men kâle la ilahe illallah, yebtegî bidâlike veçhallâh,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 İlim şartıdır. Yani la ila illallah, la ilahe illallah'ın gerektirdiği şeyleri bilmendir. Bilmendir. La ila ila söylüyorum ama manası nedir? Neyi gerektiriyor? Bütün bunları bilmen gerekir. Zira e, Müslim'de geçen Osman İbn Afan'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men huwa Kim la ila illallah bildiği halde derse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 Diyor ki, Humul la Onlar ki rükke yapmazlar. Yani okumazlar. Okumayı sormazlardı demin ki rivayet. Bu rivayette Müslüm'de geçiyor. Yani kendileri okumazlar. Fakat bu rivayet e, zayıf bir rivayettir. Şeyhülislam İbni Teymi'e Tevassül ve Vesile isimli kitabında e, bu rivayetin şer zayıf olduğunu e, beyan etmiştir. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de de geçtiği gibi Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine okurdu. Yata, yatmadan önce ellerini kaldırıp Nas felak surelerini okuyup üfleyip sonra kendi vücuduna sürerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu teala anhanın başka bir hadisinde diyor ki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 Wa'ad Allahu alladhina amanu minkum Allah iman eden iman edenlere vaat etti söz verdi daha waamilu salihati salih amel işleyenlere söz verdi lesta khlifan nahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığı gibi sizi de dünyaya hakim kılacağını vaat etti ve le yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba ve dinlerini yaşattıracağını vaat etti veleybed dilen Ba hafi emine korkudan sonra onları emniyete e, ulaştıracağını vaat etti ne yapmaları gerekir ya budu la güçrik bi şey bana ibadet et, etmeleri ve bana hiçbir de, hiçbir şeyde şirk koşmamaları şartıyla Allahu Teala' bunu kendisi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 Bunun ilacında şu ayette Allahu Teala bize beyan ediyor. Diyor ki Allahu Teala: "Evlenme asabetkum musibetun. Kad asabtum misleyha. Size bir musibet isabet etmişti. Uhud Savaşı'ndan bahsediyor. Size bir musibet isabet etti Uhud Savaşı'nda. Kad <gülüyor> asabtum misliha. Siz iki katını onlara isabet ettirmiştiniz Bedir'de. İki kat kafir öldürmüştünüz Bedir'de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 Şu devlet reisi şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle bir ayıbı var, bu böyle bir günahı var. Günlerini bu dedikoduyla geçirmektedirler. Bundan dolayı Müslümanlar zayıftır derler. Halbuki Allahu Teala bunları da yalanladı ve dedi ki Allahu Teala "Ve kezaliken nulli ba'de'z zalimina Bazı zalimlerin diğer zalimlere musallat kıldık. Bazı zalimleri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 Onların ayıplarını insanların arasında anlatmak, teşhir etmek, onlara taan etmek, onlara kötü konuşmak, ehli Sünnet, el cemaatin inancından, akidesinden değildir. Zira bütün ehli Sünnet, el cemaatin kitap, akide kitaplarda baktığınız zaman derler ki: Walla nara al khuroj ala imtine wa wulatu umurine wa injaru wa Müslüman devleti reislerimiz zalim dahi olsa onlara baş kaldırmayı e, biz caiz görmeyiz. Onların ıslahı için e, dua ederiz. <gülüyor> Bundan dolayı Fudaylı ibn Ayyad'a diyor ki Fudaylı ibn-i Ayyad eğer bir tek duamın kabul olunacağını bilseydim bunu da devlet reisi hakkında harcardım. Çünkü devlet reisinin ıslah olmasıyla diğer insanlar da ıslah olur.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 ve umurund, ve Benden sonra esere göreceksiniz. Esere ne demek? Evet, yani. yani devlet reisleri kendilerinin e, malı olduğu, parası olduğu, hep kendilerini harcayacaklar, hep paraları kendileri yiyecekler, kendi halkına vermeyecek. Evet, evet. Peygamber bunu beyan etmiş, demiş ki bunu göreceksiniz. Evet, evet. Ve, ve inkar ettiğiniz bazı,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 O okiye kalbiyle sevmesin daha, ve la inzegene yedihim in ve elini itaatten çekmesin. Itaat, e, itaat etsin e, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ana kli hal kardesler başka bir grup insan daha türedi Bunlar da dediler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi, güçsüz olmasının sebebi Müslümanlar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 Ben de seni dünya dolusu rahmet ile gelirim. Dolayısıyla Tevhide hakkıyla yerine getiren insan ne kadar da günah olsa da Allah-u Teala o kişiyi inşallah u Teala affeder ve cehennemde ebediyen kaldırmaz. Başka bir hadiste, hakim sahihlediği hadiste Allah-u Teala kıyamet gününde bir kişiyi getirir hesaba sorma, çekmek için.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 sen la ilahe illallah hakkıyla yerine getirmiştin bana hiçbir şeyde şirk koşmamıştındır. der sonra o kağıt la ilahe illallah yazılan kağıt ile günahları tartırır ve la ilahe illallah kağıda ağır gelir günahları yok olur ve allah Teala o kişiyi cennetine sokar dolayısıyla kardeşler kişi önemli olan bazı insanlar gece gündüz namaz kılıyor bak tarikatçılara bakın tasavvufçulara bakın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 Gaybın anahtarı, geleceğin anahtarı ancak Allah'tadır ve Allah kimseye haber vermez bunu. Âlimul gaybi felâ yuzhiru ala gaybihi ehada illa men irtada <gülüyor> min Rasul. O gaybi bilicidir. Gaybi hiçbir kimseye haber vermez ancak peygamberlerden istediklerine hariç. Bazı peygamberlere haber vermiştir. Bazı şeylere. Bunun dışında peygamberlerden hariç kimse bunu iddia edemez. İddia ettiyse Allah ile kendisini bir tutmuş olur ve işte burada şirke girmiş olur. Günahları affetme kimin kimin elinde? Allah'ın elinde. Sen dediğin zaman ben menzile gittim menzil terakatçılarına. Orada Şeyh beni affetti, bütün günahlarımı affetti dediğin zaman aynı papazlar gibi, ha Hristiyanlar gibi şirke düşmüş olursun. Bundan dolayı e, şirkin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 Öğret beni şeyen ezkuruk ve du'uk Ey Allah'ım, bana bir şey öğret ki onunla seni zikre değil, onunla sana dua edeyim. Allah Teala da Musa Aleyhisselam'a diyor ki: "Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah." De. Musa Aleyhisselam diyor ki: Ey "Ya Rabb, kullu bütün kullarım bunu diyor. Bütün kulların la ilahe illallah diyor." Allah Teala da diyor ki Musa Aleyhisselam'a: "Ya Musa, لو ان السماwat es ve ma fiha,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 hastır. Bunun dışında kimseye hiçbir kafir peygamber şefaat etmeyecek. Ebu Talib'in da de ayağının altına bir ateş konulacak. O ateşle beyni, beyni fokur diyecek. Bu da en alt e, en az azabı olan e, şahıstır. Tayyip, e, bu kadarla iktifa ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve âlihi ve sahbi ecmaîn ee, sorularınız varsa sorun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müslüman mı yani? Muahid mi?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 Anneme istiğfar etmek için Allah'a izin istedim. İzin verilmedi. Ona istiğfar etmek için yani onun olması için izin verilmedi. Demek ki Müslüman değilmiş. Onun kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Bu, bu, bu bana izin verildi. Dolayısıyla annesi de Müslüman değildi. Babası da Müslüman değildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.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 so viele Leute die Schiff machen also großen Schiff und äh, die denken dass sie äh, Schwimmer sind und die leben halt im Schiff also Äquator ja. und ist überall passt und, und äh, ist das dann so wenn wir die zum Beispiel sehen dass die Schiff machen wenn wir die sehen mhm. dass wir dann äh, also dass wir dann diese direkt, direkt muschelig sind oder müssen wir denen sagen guck mal das ist nicht erlaubt müssen wir denen den Beweis bringen işte de sindi erstmal bis dahin. dahin da var. biz ve onların, onların hemen müçük olduğunu ifade edebiliyorsak onlara nasıble toplanılır, yaraşır veya Şimdi kardeşler. <gülüyor> biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak birisine kafir deme konusunda en titiz taife grup biziz. Ehl-i sünnet ve cemaattir. Birisine kafir ilan etmek için çok titizler. Ve çok korkarlar. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki kim birisine kafir derse muslimde geçiyor bu hadis. Kim birisine kafir derse o kişi kafir değilse o küfür kelimesi kendisine dönür. Bundan dolayı e, bu konuda ehli sünnet ve cemaat diğer bidat ehlinin e, e, bidat ehlinin aksine çok titizdirler. Çünkü bidat ehli kendisinden olmayan insanlara hemen kâfir der. Sen bana kafir dedin misi bidat ehlin'e göre biri sonra kafir dese o da hemen ona kâfir der.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 Ömer radıyallahu teala anhumun zamanında Kudamet ibni Mez'un denilen sahabi içkiyi helal görüyor. İçkiyi helal görmek küfür. Harami helal görürsen adam dinden çıkar. Fakat Ömer radıyallahu teala anhumu Kudamet ibni Mez'un sahabi çağırıyor. diyorsen nasıl olur da helal görürsün? Diyor ki Allah-u Teala diyor ki iman edip muttaki olanlar Allah'tan korkanlar istediğini yer ve içerler.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 erkek cariyesi, erkek konuyla ile erkek, erkek pardon, erkek kölesi ile zina ediyor. <gülüyor> Sonra Umar radıyallahu teala anhu çağırıyor. Diyor, bunu niye yaptın? Diyor ki, Allahu Teala diyor ki illa ma melekete imanukum. Yani köleleriniz size helal kılındı. Ayetini okuyor. Bu da bana helal diyor. Bu da benim kölem. Yanlış anlıyor ayeti. Çünkü o sadece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 kesinlikle anlayamam diyor. Benim ademin bir şey bir şeyler anlayamıyor. şey diyor orada. Hani eee televizyonda anlatıyor. diyor bunun e, batıldır diyor şey, bunun o, bir Bunun aslı yok. diyor. yok. O bilinen ne diyor ya? Alâ kulli'l-bu ayette geçiyor. Yani bunu adam inkar etse de ederse dinden çıkar. Yuhafizûne alâ furûcihim illâ mâ melakete îmânukum. Onlar ferclerine sahiptirler ancak kadınları zevceleri ve e, ellerinin sahip olduğu köleler hariç kölelerine helal. Nam tamam. <gülüyor>